Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Topusluyor. Kolay kolay mesaltı maddeler, elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ee, bugün radyoya gelirken bayağı zorlandık. Ee, biliyorsunuz radyo <gülüyor> Elmadağ'da. Ve e, Taksim'de de inanılmaz düzenlemeler var. Dolayısıyla Taksim'e yaklaşmak... ...gitgide zorlaşıyor. daha önce hiç karşılaşmadığımız bir trafik vardı. Bu sanırım sadece Taksim'de de sınırlı değil, bütün İstanbul'a yayılan bir Taksim trafiği yaşayacağız. Evet, bu. bundan sonra Okullar Benim, açıldıktan sonra zaten İstanbul'un trafiği büyük bir keşmekeş haline geliyor. Taksim, taksiciyle konuştum bu sabah beni buraya getiremeyen taksiciyle sonra da atladım tabii. Aynen ben de öyle. Koşarak geldim. Taksici ...lanet okuyor. Yani çok kızgın... ...inanılmaz şey durumda... ...bir de bunu yaptılar diyor bunun üstüne... ...işte herhalde iki senede böyle sürer. Herhalde iki senede sürmez... ...diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Daha uzun sürer. Evet. Bu, bu proje... ...iki senede de kolay kolay bitmeyecek. Çünkü herhalde... ...kışlanın... inşaatı var. İnşaatı var yani bu... ...mümkün değil yani iki senede... <gülüyor> ...en son teknolojiyle bile mümkün değil. Yalnız şunu söyleyelim... ...hemen şöyle söyleyelim... K e, ...kışlaya gelmeden önce... <gülüyor> ...bu o, o, şeydeki iki tane... E, ...biliyorsun dalış tüneli vardı... E, ...gümüş suyunda ve sıra selbilerde... E, ...bununla ilgili Kadir Topbaş şey demişti... ...bizim de içimize sinmiyor dedi bir ara... ...altyapı sorunları ortaya çıktı dedi... ...aslında bayağı bir sorun var... ...çok net bir sorun gözüküyor... Bu üzerindeki servis yoluyla birlikte dalış rampası sığmıyor. Gümüş suyunda kendi yaptıkları çizime bakarsan oradaki programda da söylemiştik. Üstündeki servis yoluyla birlikte U dönüşü yapılan tam Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün duvarına dayanıyordu. Yani kaldırım bile kalmıyor. Sıra Selviler'de de yer bulamadıkları için ben ne yapacaklar çok merak ediyordum. Firuza'ya indirmeyi düşünmüşler. Geçen hafta da bundan bahsettik. Evet ondan sonra işte geçenlerde işte iki gün önce üç gün önce galiba. Tan oral çok güzel bir yazı yazdı. Ben de aynen katılıyorum bu fikre. Öyle parça parça kaldırmak, daldırmak yetmez. Bütün trafiği yerin altına alın dedi. <gülüyor> İstanbul'un bütün trafiğini yerin altına alın dedi. Ben çok şey bir akıllı bir çözüm. Yani böyle parça parça dal, daldırmak, arada sırada <gülüyor> çukurlar açmak. Çünkü her dalışta dalış türelinden daha uzun bir tarafı, yani iki tarafta da daha uzun bir yarı kaçıyorsunuz. Daha uzun bir şey, insanlara kapalı bir alan yaratıyorsun. Yani dalış tünelinin hiçbir mantığı yok aslında. Çünkü iki tarafında da o açılan yarıklar, rampalarla açılan, kenarında dev sinat duvarları olan rampalar şehrin içinde çok daha geniş bir alanı insanlara kapatıyor. Onun için en iyisi mi siz bunu bütünüyle yerin altına alın trafiği, biz de rahatlayalım diye bir öneri getirdi. Şu var ki 10 Ekim'deki koruma kurulu kararı, Yani kültür varlıklarını koruma kurulu kararında zaten bu yollar yok. Dolayısıyla aslında belediye şu anda hukuki açıdan iptal edilmiş bir projenin. Yani o plan kararı, plan tadilat kararı, 2011 yılındaki plan tadilat kararı tümünü içerdiği için, bütün meydanı daldırmayı içerdiği için yerin altına. Şimdi bu yaptıkları aslında, hani onun bir aşaması gibi gözüküyor ama aslında koruma kurulu ...bu konuda bir onay vermedi. Dolayısıyla projenin aslında... ...yeniden... ...görüşülmesi lazım meclisine. Yani bu görüşmeyi de yapmadan... ...uygulamaya koydular. Bu acele niye? Ee, şimdi başbakan tabii yukarıdan bastırıyor. Hatta <gülüyor> geçen gün... ...yani 3 Kasım'da başbakan... <gülüyor> şöyle şey. Başbakanın bu acelesi niye? 28 Şubat'tan kalma bir sorun bu. Çünkü yani aslında tünelle falan... ...başbakanın bir derdi yok... Elinde kucağında hazır buldu. Yani bu proje biliyorsun bir takım hocalar tarafından yapıldı bu dalış tümeli projesi. Ondan sonra işte Sözen zamanında güç bela engelledik. O zaman büyük bir platform oluştu. The Marmara'da toplantılar yapıldı. Taksim projesine karşı büyük bir mücadele verildi. İşte T kökeni Bedrettin zaman dalan zamanda yapılan bir yarışmaya kadar uzanır. Ama sonradan yani bu geliştirilen proje, belediye adına geliştirilen proje... Üzerine 3 tane çember çizdiler işte bu cami teklifi. Kıyamet çemberlerden koptu. Kimse tünelleri eleştirmedi. Onu da söyleyelim. Yani o zaman bu dalış rampaları ve tüneller eleştirilmedi. Ona bir tek dikkat çekmeye çalışan sivil toplum kuruluşlarıydı. Onlar dedi, dediler ki yani daha doğrusu belediyede düzenlenen toplantılar yaptılar. Belediye başkanını ikna etmek için asıl tünellere dikkat çektiler sözlenen zamanında. Fakat Tayyip Erdoğan zamanında cami öne çıktığı için bu tüneller meselesi ve dalış rampaları meselesi tartışılmadan kaldı. Zaten böyle bir şey vardır. Türkiye'de böyle bu işten anlıyormuş gibi gözüken insanlara ne yapalım de işte Beşiktaş'a ne yapalım de hemen o zamanlar dalış tüneli yapalım. Yani bu maalesef yani hemen daldırmak bu bir şey. Çok güzel bir şey. <gülüyor> yani bu hakikaten enteresan bir durum Yani proje yapmaları gerekiyor mesela Sütlüce'deki dalış tünelinin farkında mısın aslında bir işe yaramadığını tam tersine Sütlüce ile Hasköy arasındaki bağlantıyı kopardığını Sütlüce'deki mezbanın arkasında yani mezbaayı yıktılar sırf bu nedendi. O tüneli yapabilmek için ve 80 milyon dolar harcadılar o tünele çünkü bir türlü orası toprakta da yumuşak olduğu için çok uğraşıldı ve kimsenin sesi çıkmadı. Yani Türkiye'de projeler doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor? Kimse bunu sormuyor. Mesela metro çıkışı yapıldı Taksim'de tam kaldırımın dibine. Ya buraya bu kadar yürütüyorsunuz insanları. Bir 10 metre daha karşıya geçin de bir İstiklal Caddesi'ne de bir bağlantı yapın diye. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ben bunu zaten anlamıyorum. Bu kadar danışmanlık hizmetleri veriliyor. Yılda zannedersem 2000 tane proje yaptırılıyor uzmanlara. Büyükşehir Belediyesi'nin. <gülüyor> Çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Ali Mift Gürtuna ile mücadele ederken bu Taksim projesi için. O zaman da biliyorsun aynı proje Ali Gürtuna'nın 550 projesi arasında sonra gündeme gelmişti. O zaman da gene mücadele verdik. Bu kaçıncı oluyor artık saymakla bitmez. Ali Mift Gürtuna bana şey teklif etti. Ya siz bu işlerden anlıyorsunuz. Size de başka bir meydan projesi verir. <gülüyor> ben dedim yani siz... Ne demek istiyorsunuz yani bu ne nasıl bir ayıp bir şey yani ben Taksim'de gönüllü olarak uğraşıyorum o da bana diyor ki siz bu işleri anlıyorsunuz size başka ama dedi bak dedi veriyoruz dedi bütün herkese dedi proje işi veriyoruz bana bir liste gösterdi inanamayacağın isimler vardı yani o saygın profesörler bilmemler hepsi belediyeden ve üstelik de şikayet ediyordu bir taraftan da ya bunları <gülüyor> şey yapmazsak olmaz iş vermezsek <gülüyor> çünkü ondan sonra oyuyorlar bizi. <gülüyor> şöyle e, sözleriyle falan gibi. Bir taraftan da işin bu tarafı var. E, işte sütlüce e, kongre merkezi olan şeyin inşaatın nasıl verildiği belli. Bu inşaatın aslında o üniversite öğretim üyesine neden verildiğini başbakan çok veciz bir şekilde anlatıyor. O dönemin koşulları içinde o grubu susturmamız gerekiyor. Onun için bu proje işini onlara verdik diye çok rahat anlatıyor. Başbakanın dilinin altında bir dolu konu var tabii. Bu son olarak da 4 Kasım'da işte şey vardı ya bu söylediği bir laf var Başbakan'ın. Biliyorsun gazetelerde şey diye çıktı işte First Lady'lere mektup diye Taksim platformundan Cem Tüz'ün bir mektup yazdı evet. ve onlara seslendi. Çünkü siz bu işten anlarsınız. Yani daha duyarlısınız. Dolayısıyla bu sesimizi dinleyin falan diye bir mektup yazdı Bu da gazetede çıktı bunun üzerine başbakan okumuş bu şeyi yazıyı ve 3 Kasım'da şöyle bir açıklama yaptı bilmiyorum gördün mü bu sabah bir gazetede okudum Aman ya Rabbim taksimde bir dernek kurmuşlar dernek diye herhalde platformu kastediyor ya da değişme Hayırlı olsun nedir Taksim Meydanı'nda şu anda yayalaştırma çalışması yapıyoruz. Ya trafiği altı alıyoruz ya istemezlik diyorlar. Aa, Cumhur... İstemezlik ilan edilmiş. Cumhurbaşkanımızın eşine, eşime ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşine çağrı yapıyorlarmış. Kadınlar bu konularda çok hassastır. Lütfen bu işe müdahale edin diye. Biz de tam aksine bu ülkede çocuklarıyla, kadınıyla herkesin çok daha huzurlu, Taksim meydanına çıkabilmesinin adımını atıyoruz. Ve hey gafiller. Biraz kendinize gelin. Ben doğma büyüme Kasımpaşalıyım. O Taksim'in çilesini bilirim. O Taksim'de nelerin olduğunu bilirim. Biz bunu düzeltmenin gayreti içindeyiz. Bu aşk sevda işi. Ama onların böyle bir derdi yok. Dünyada gelişmiş ülkeler büyük meydanlarıyla övünürler. İstanbul gibi bir şehrin, Bana söyleyebilir misiniz bir büyük meydanı nerede var? Neden? Elde bir şey yok onun için. Biz geçmişte Taksim Meydanı'nda mitinglerimizi yapardık. Sultanahmet Meydanı'nda yapardık ama biz oralara e, şey yaptığımız zaman araç sirkülasyonu yoktu. Ama şimdi sen kalk Sultanahmet'te yap bakalım mitingi. E, bu turizme kapamaktır e, Sultanahmet'i. Trafik sistemini alt üst etmektir. Biz burada özgürlük uruna her şeyi yaparız. Yok böyle özgürlük olmaz. Çünkü özgürlük birlerin özgürlüğü alanına girmek değildir. Devlete düşen de bu özgürlük davetlerini yapabilecekleri imkanları hazırlamaktır. Biz şimdi dedik kazlı çeşme. Orası bizim değil diyorlar. Orası özel, özel ait mülk. Fakat çok büyük işler gördü. Ee, biz e, toplantılarımızı orada yaptık. AK Parti'nin bütün mütiklerini biz Gazlı Çeşme'de yaptık. Yüz binleri oraya topladık. Diyoruz ki Gazlı Çeşme'ye yapın. Oraya niye gelmiyorlar? Çünkü oraya gelecekleri anda kaybolacaklarını biliyorlar. Bak bak bak. Nerelere kadar uzanıyor iş. Ondan sonra işte Yeni Kapı ve Küçük Yıldız yapım süren meydanlar dedi. Herhalde bu dolgu alanları eee 1 milyon kişiyi alabilecekmiş. Bu arada şeyinde müjdesini veriyor yani Taksim'de gösteri yapamazsınız ama Yeni kapıda yapacağımız o muazzam dolgu alanında gösterilerinizi yapabilirsiniz. Sonra kışlaya da değiniyor. Yani o da çok enteresan bir durum. Çünkü şöyle söylüyor. Taksim'le ilgili bu beyefendiler diyorlar ki... ...daha önce Taksim kışlasının olduğu yer... ...şimdi ee, artık... ...tek yeşil alan. Eskiden yerleşim alanıyordu, şimdi tek yeşil alan. Tamam da bu yeşil alana... Dönüştürürken orada bir kültür yok edildi. Bir kültür yok edildi. Niye hesabını sormuyorsun onu yapanlara? Yani CHP'ye kastediyor herhalde. Sorsan o Taksim Kışlası'nın mimari olarak güzelliğini... Bunu yazanlar görmemiştir. Görmeden sadece yazıyor, çiziyor, konuşuyor ve bağırıp çağırıyorlar. Oranın yıllarca top salaslar kullanıldığından bile haberleri yok. Şimdi... Bu çok enteresan bir şey sanki kendisi görmüş 54 doğumlu yıkılma 39 yani görmüş gibi konuşuyor ondan sonra şunu söylüyor bütün onların relevelerini çıkartıp o projeler üzerinden Taksim'e yakışır bir şekilde onu tekrar yapacağız artık bir kışlı olarak değil ama bir mimari eser olarak orada çok daha farklı özelliklerle inşallah halkımıza ve insanlığa hizmet verecek çünkü meydana gelenler gelecekler onun önünde resim çektirecekler. Dünyanın değişik yerlerinden, ülkelerinden hepsi o kadar güzel. İşte içinde muhalefet olanlar ya da işte bu muhalefet içinde bulunanların bunu kabul etmeleri mümkün değil. Çünkü bu ülkede yeni bir şey yapılmasının, tarih yeniden ayağa kaldırılmasın istiyorlar falan filan. Yani bu da çok ilginç bir ikinci konu. Yani bir taraftan Taksim'in bugünkü mevcut... Sosyal e, durumu hakkında sanki herkes e, bundan sorumluymuş gibi şu anda kendisi yani 10 senedir iktidarda eğer burada bir yönetim planı yapılamıyorsa yeşil alan iyi bakılamıyorsa ne bileyim yani kültür kurumları içindeki burayı cazip hale getiremiyorsa orayı çevik kuvvet işgal ediyorsa bir otopark olarak kullanıyorsa bunda yönetimin bir sorumluluğu yok. Bağlantı kopmuşsa Taksim gezisiyle işte arkadaki büyük vadi arasındaki falan. Bunların şey aslında yönetilmesine bir sorun yok yani bu hale getiren aslında kendileri yani Taksim'i aslında şey yap. ama burada çok daha arkasında başka bir şey var çünkü orada uygun görmedikleri bir yaşama biçimi var aslında. Onu söylemeye çalışıyor. Yani ben orada neler döndüğünü bilirim lafının arkasında yani orada işte geceleri bir şeyler atılıyor işte ne bileyim başka şeyler oluyor falan. O Gezi Parkı'nın öyle kullanıldığını ben emin değilim. Öyle mi kullanılıyor? Geceleri? Hayır bilmiyoruz. Başbakan öyle yani, düşünüyor. E, çünkü Gezi Parkı'nda hakikaten bir yandan da İstanbul'da bir türlü tutunamamış bir sürü insan orada nefes alıyor. Yani Gezi Parkı'nın çok enteresan bir tarafı var. Evet. E, bayağı marjinallerin olduğu bir park aslında. Yani o anlamda e, işte neler dönüyor e, böyle cazip eğlence partileri partilerinden bir yer değil. Evet, yani İstanbul'un sosyetesi burada eğlenmiyor. Ya da gençleri Hı. de, yani öyle bir yer değil Gezi Parkı. Çok enteresan, ee, daha Anadolu'dan yeni gelmiş, tarla başında anca başını sokacak bir yer bulmuş. Ee, ve e, haftanın 5-6 günü 12 e, saatten fazla çalışan insanlar nefes almaya geliyorlar Gezi Parkı'na. Yani, bu, burayı yok edeceğiz ve oraya alışveriş merkezi. Ee, içinde alışveriş merkezi olan bir kışla inşa ettiğimizde bu insanlar oraya gelmek gelemeyecekler büyük ihtimalle. İşte onu istemiyor zaten. Yani işte tarla başında yaptıkları gibi aslında bir dönüşüm şeyi var kafalarında. Aslında Sulukule içinde benzer bir şey oldu değil mi? Şimdi Sulukule'de de e, arkasında hep böyle bir şey vardı. Yani söylenmeyen, açığa çıkmayan bir her zaman siyasetçilerin işte ettiğimiz diyeceğiz orada işte neler dönüyor biliyor musunuz falan gibi işte şeyleri vardı yani kendi içlerinde böyle bakıyorlardı ama dışarı tam bunu açık söyleyemiyorlardı çünkü Fatih Bey diye başkanının geçen hafta yaptığı açıklamada olduğu gibi roman hakları ile ilgili bir duyarlılık olduğunu kendisi de kabul ediyor ve ilginç bir açıklamada Mustafa Demir yaptı geçen hafta ...bilmiyorum izledin mi... ...2-3 evet. gün önce... ...Sılı Kule'de yerinde... ...dönüşüm olduğunu iddia etti... ...biz dedi çok başarılı bir proje yaptık... ...ama bunu kamuoyuna tanıtamadık... ...eğer bu projede... ...elde ettiğimiz başarıyı kamuoyuna tanıtımda da... ...elde etmiş olsaydık... ...çok daha iyi anlaşılacaktı... ...keşke tanıtsalardı yani... ...ben onu da isterdim... ...gerçekten neyi tanıtacaklarını ben... Yani ...daha iyi tanıtmak deyince neyi tanıtacaklardı... ...siteyi mi tanıtacaklardı acaba... Ya ben çok, onu anlamak ben, istiyordum ben de yani. Zaten Keşke yani, tanıtsalardı yani. Evet projeyi yani bir açıklamadılar ki hiçbir zaman ne olduğunu ne bittiğini tam tersine. Sözleşme yaparken e, TOKİ ile daha kimsenin haberi yoktu ne olacağından. Şey diyor işte Avrupa Parlamentosu'na çağrıldık diyor orada da anlattık. Orada neler olduğunu tam anlatmıyor. Yani çok tuhaf bir şey var yani bu. Şeyi hatırlıyorum da biz e, protesto etmek için toplantılar yapıyorduk. Protesto değildi yani itiraz etmek ve Belediye Başkanı'nı şeye getirmek için Sulukule platformu olarak toplantılar yapıyorduk. Bu toplantılara işte bazen Mustafa Demir'in de katıldığı oluyordu ya da işte yanındaki Mustafa Çiftçi katılıyordu Belediye Başkan Yardımcısı ve habire fotoğraf çekiyorlar. Bu fotoğrafları sonra e, projeye tanıtılacağı zaman sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız toplantılar diye tanıttılar diye. Halbuki o toplantıları düzenleyenler... ...sivil toplum platformuydu. Yani... E, ...suluk kule projesini tartışmaya açan. Yani gerçekten aslında... E, ...yapabileceklerinin maksimumunu yaptılar yani ben... E, ...keşke tanıtsalar dediğim zaman... ...aslında... E, yani e, yani tanıtmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama... E, ...yaptıkları her e, atılımda... ...çok ciddi bir e, sorunla karşılaştılar... ...çok ciddi yanlış yaptıklarını... E, ...aynada gördüler... ...yani hani kendileri de gördüler ne yaptıklarını... Evet. ...dolayısıyla Hı. yani... E, ...bu raf aslında o anlamda hani... E, O kadar büyük bir e, cover e, kapak olarak e, e, işliyor ki yani tanıtım yapsaydık yaptınız zaten hani bütün tanıtımı yaptınız. Yani sanki ta tanıtımı her tanıtımda... yapmamışlar da <gülüyor> <gülüyor> daha biz bütün rezil oldular yani bunu söylemekten çekinmeyelim bence. Çünkü Çok Avrupa rezil Avrupa yani. parlamentosundaki toplantıya da atıfta bulunuyor. Yani bunu işte bu projeyi anlatmak için Avrupa parlamentosuna da gittik manasında ama orada neler olduğunu söylemiyor. Orada neler olduğunu söylese aslında biraz daha mesele açıklığa kavuşacak. ya yani 2005'te başladı aslında Sulukule projesi. Ta o zamandan beri ciddi bir tartışma konusu oldu. Yeşiller Milletvekilleri, yani parlamento heyeti gelip kendisini ziyaret etti. Bu ziyarette bir takım şeyler yapıldı. Aslında bu konularda da medeni bir ilişki kurmayı aslında başardı. Yani parlamenterleri en azından reddetmedi. makamında kabul etti. Ondan sonra... Avrupa Parlamentosu'na tabii önceden e, gitti Sulukule Platformu ve oradaki siyasetçilerle görüştü. Bütün bu siyasetçilerle görüşmeleri ayarlayan da Yeşiller e, Parlamento grubuydu. Dolayısıyla birçok söz alındı. Belediye başkanı daha gelmemişti. Brüksel'e daha henüz gelmeden önce Sulukule Platformu Avrupa e, Parlamentosu'ndaki önemli siyasetçilerle toplantılar yaptı. Bunların içinde bakanlar da vardı ve <gülüyor> Sulukule için... ...hibe desteği sözü alındı. Avrupa İskan Fonu Başkanı ile görüşme yapıldı. Yani bütün bunlar şey konusunda bir hazırlıktı. BD Başkanı bu hazırlığı istese kullanabilirdi. Parlamentoda rezil oldu. yapılan Yemekte, toplantılarda falan kendisine kimse şey yapmadı, itibar etmedi. Anlattığı zaman peşinde bir de işte bir üniversite öğretim üyesi vardı. O da peşinde koşuyordu yani başkanım başkanım diye. O da rezil oldu. Yani bayağı şey oldular. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra da bunu sürdüreceğini, devam ettireceğinin sözünü verdi. O baskıyla birlikte toplantılar yapıldı. O toplantılar yemekli toplantılar oldu, büyük toplantılar oldu. E, Yostla Gendik'in katıldığı toplantılar oldu. Ve bu toplantılar süresince hiç sesini çıkarmadı. Bu projeyi gözden geçirmeyi neredeyse kabul etmiş gibiydi. Sonra bu London College Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayla... O büyük araştırmayla çok yani çok ciddi bir şeydi o istihdam yapısının analizi işte buradaki insanların yaşama biçimi vesaire gözleri kamaştı ki bugün hala gidip hem de çok daha geniş bir heyetle gidiyorlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bir takım insanlarla London Kalıç Üniversitesi'nde uzun süreli ders görüyorlar. Yani öyle bir toplantı için falan gitmiyorlar gidip hala kurs görüyorlar yani demek ki bir takım izler bırakmış demek ki bir takım şeyler yaşamış. Kendi başarısızlığına dair e, bir takım şeyler var. Ama bunu söyleyemediği için aslında projemiz çok başarılıydı. Yani o e, şey e, yapılan şey bir felaket. Yani İstanbul'un şeyi içinde herhalde tarihe geçti bu BD Başkanı Sulukule projesiyle. Bunun farkında mı bilmiyorum. Sulukule e, gibi yeri yok etti. Şimdi de bunu diyor ki... Artı yani, <gülüyor> yani dalga dalga bir sürü felaketler yaşandı. Ee, kiracıları gönderdiler evet. e, taş olağa. Hiç kimse orada barınamadı. O, evet. o insanlar ciddi bir şekilde sefil oldular. Büyük umutlar verildi. Onlar üstelik e, e, sosyal bir proje, evet. sosyal bir proje dedikleri projede evet. çok ciddi rant yarattılar. Evet. Yani bütün bunlar da hiçbir tanesi sosyal proje denilen mantığın hiçbir noktasına uymuyor. Bütün bunlar oldu. Bu insanlar arada kaldılar. Çok ciddi bir şekilde e, kararsız kaldılar yıllarca, aylarca, günlerce. E, çok e, depresif pozisyonlarda kaldılar. Yani hakikaten çoğunun ruh sağlığı bozuldu. Zaten e, sınırda yaşayan insanların çoğunun ruh sağlığı bozuldu. Ve bu, bu şartlarda bir sürü çocuk büyüyor hala. Yani bu, bütün, bunlar, e, bu, bütün bunları mı tanıtacaklar? Neyi tanıtacaklar acaba? Bu şey sayeden bir de yani öyle bir örtme meselesi ki mesela ondan sonra yaptığı projeleri de anlatmaya çalışıyor işte Balat'ta da Ayaz şeyde Langa neresiydi o Lonca mahallesi Balat bütün bu alanlarda. Fener devam ediyor hala çalışmaya ve yakında sıra başka yerlere de gelecek. Yani kum kapı falan buraları da gelecek. Yeni kapı, kum kapı. Yani Solukodaki model çok iyi çalıştıysa diğer yerlerde de bunu uygulasalardı. Hayır her bir yerde başka başka modeller uyguluyorlar. Yani çok örnek bir model olsaydı bu kadar tanıtılabilecek derecede başarılı olsaydı başka yerlerde başka çeşit uygulamalara gitmezlerdi. Her yerde neredeyse ayrı, yer, ayrı bir şekilde bir model uyguluyorlar. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi şirketlerle çalışmaya çalışıyorlar. işte bir takım mimarlara da iş veriyorlar ve bu da tabii çok bekledikleri gibi olmadı. Çünkü aslında sayeden yani bir yaşam alanına dönüştürürken ciddi hukuksal engellerle karşılaştılar ve bundan elde ettikleri tecrübelerle 5366 yetmedi Hı. şimdi bu yeni yasayı çıkardılar afet yasası denen çünkü bu afet yasasında biliyorsun artık itiraz etme şansında yok yani bunu da belediye başkanı söylüyor bu bizim yaptığımız uygulamalar şeye ışık tuttu diyor bundan sonraki hazırlanan yani bu kentsel dönüşüm yasasına ışık tuttu diyor ki orada e, yani geçenlerde işte Mehmet Bekaroğlu Radikal 2'de 2 hafta önce Deli Dumrul Yasası diye bu yasayı tanıttı Saydan yani kabul ettin elindeki mülkü alıyorlar. Kabul etmiyorsun elindeki mülkü gene alıyorlar ama bu sefer paydaş da olamıyorsun. Sana sonradan beş sene sonra bir takdir ettikleri bir parayı veriyorlar. Bu korkunç bir şey yani. hani Köprüden geçenden bir altın, geçmeyenden dayakla iki altın alan Dili Dumrul'un şeyine benziyor. Uygulamasına benziyor bu kentsel dönüşüm meselesi. Çok kısa bir müzik arası verelim istersen. Ee, ondan sonra e, belki de daha geniş bir tarihi perspektif içinde AKP'nin 10 e, yıllık şehir e, hikayesini şehir tarihçesini konuşalım. aynıtür sende noi batından dinliyoruz ZS. Enşütürtentenoybatından dinledik. TED-NS, ZNS parçasını dinledik. Ee, parçadan önce de söylediğimiz gibi AKP'nin bu 10 yıllık iktidarı. İktidar. Yani, yani 3 Kasım 2002'de başlayan evet. Merkezi Otorite'deki iktidarını biraz değerlendirmek istiyoruz. Ama aslında bunu belki 20 senelik belediyecilikle başlayabiliriz. Belediyede olan ilişkileriyle, belediyedeki olan gelişmesiyle e, bir daha da bir geriden alarak düşünebiliriz. Evet, yerel yönetimlerde iktidara geldiğinde tabii henüz AK Parti kurulmamıştı. O zaman Refah Partisi'ydi ismi ve ama aynı ekip, yani bu AK Parti'de dönüşüm yaratan ekip aslında yerel yönetimlerden geldiği için Tayyip Erdoğan ve çevresindeki insanlar e, belki 20. yılı da denebilir. Yani yaklaşık 20. yılı, ikilardaki 20. yılı denebilir. Bu ikisi arasındaki ilişki sayıdan önemli. Yani yerel yönetimlerden merkezi yönetime taşıdıkları tecrübe çok önemli. Çünkü bu ekip yani o zaman iktidara geldiği zaman adil düzen falan gibi bir sloganla gelmişti hatırlarsan belki. Ve söylediği şeylerden en önemlisi yani bugünkü hukuk sistemini aslında zorlayan bir şeydi bu. Yani o hukuk sistemi, imar normları... Hatta kültür mirası, sanat, mimarlık falan gibi konulardaki uluslararası normlar Türkiye'de modernist bir elitin, batıcı bir elitin halka dayattığı bir şey. Ee, bu memleketin asıl sahipleri biziz diye düşünüyorlar. Yani bu bize ama iktidarı bu normlar aracılığıyla vermiyorlar. Çok enteresan bir yaklaşım bu. Yani bu normlar yani şu anda kültür elitinin mesela talep ettiği şeyler Taksim'de olsun, işte kültürel miras konusunda, Metro Köprüsü'nde Onlar bunu şöyle algılıyorlar. Bu sanat konusu, mimarlık konusu, hatta hukuk konusu düzenleme, konusu, düzenleme konusu bunlar elitin bir şeyidir. Yani halka mesafe koymak için oluşturmuş olduğu tepe denilme normlardır. İşte kışlayı yıkmaları gibi yani Prost geldi kışlayı yıktı bizim Osmanlı ecdadımızın eserini yok etti. Dolayısıyla bu normları dikkate almayan bir yaklaşımla hareket etti yerel yönetimlerdi. Bu aslında Türkiye'deki modernist politikanın da tam geçirdiği dönüşümü gösteriyor. Yani bir tarafta şey var, hukuk e, normları var. Bir tarafta da siyasi e, iktidarın halkı temsil iddiası var. Bu ikisi bir, birbirine arasında mesafe var. Halkın yapmak istediği başka bir şey. İşte diyelim tarih yarımada da inşaat yapmak istiyor, onu engelliyor. işte Kasımpaşa'da inşaat yapmak istiyor, onu engelliyor. Bu Bu hukukçular, bu işte planlamacılar, bu şeyler. Dolayısıyla belediye daima bu ikircikli şeyi kullandı. Bu ikisi arasındaki ara yüzde yer aldı. Ve bu sistemden daima e, tarih boyunca Türkiye'deki ulusalcılık e, şeyi altında aslında e, kent yönetimleri araç sallaştırıldı. AK Parti ise bu araç sallaştırılmış mantığı formal hale getirdi. Zaten popülist siyasetle her zaman teknokratik siyaset arasında bir gerilim üzerine kurulmuştur Türkiye siyaseti. Bu 28 Şubat'ta da gördük bunu. E, bürokratlar kendi doğrularını dayatırlar. İşte bunlara da bir sus payı verir siyasetçiler. Ama kendi bildiklerini okurlar. Şimdi bu sistem artık tamamen değiştirilip hukuk bir şekilde araçsallaştırılıyor. Bu sefer yani bu Taksim projesine söylediği gibi başbakanın hani yani bre gafiller... Orada ne olduğunu biliyor musunuz? Biz oraya hayat getiriyoruz diyor. Ya peki başka alternatif yok mu yani? Başka bir şey yapılamaz mı? Yok. Tek bir alternatif var. O da kendi bildiği şey. Kendi gördüğü şey. Kendi görgüsüyle sınırlı. İşte o zaman sanat eliti, işte kültür eliti bunlar hep zaten ayrıcalık ta talep eden, iktidar talep eden kimseler olarak algılanıyor. Hatta siyasi asımlar olarak algılanıyor. Yani onları kritik düşüncenin bir şey olarak görmüyor doğal özelliği olarak değil yani sanatçıların mimarların tasarımcıların kendi düşünce yapılarındaki şeyleri bağımsızlığı o onu tamamen kendisine karşı hasınlık olarak algılıyor bu elit zaten yıllardır halka e, rağmen iktidarı kendileri şey yaptılar gasp ettiler dolayısıyla şimdi halkın iktidarıyız biz bu memleketin asıl sahipleri biziz e, ve onun için istediğimizde yaparız demeye getiriyor. Ee... yani bu 10 yıllık değil bence 20 yıllık şey içinde değerlendirilmesi belki daha anlamlı olabilir yani. Ben takılıyorum takılıyorum gene aslında eee hmm. ...Fatih Belediye Başkanı'na dönüyorum... Ee, ...yani tanıtamadık... ...yani ilk önce kızdım... ...hani... Hmm. <gülüyor> ...parça ama öncesi çok kızdım... Lafı ...ama da, yani orada, orada da bir şey var... ...değişmez yapam ama bir yandan da bir kendine... ...hakikaten bir güven var yani... hani e, ...yani biz tanıtamadık... ...çünkü aslında orada bir şeyler yaptık... ...ve onu gösteremedik gibi de bir şey var... ...yani tam orada ne oldu... ...işte orada senin... E, ...deminden beri söylediğin şeylerle... ...belki de bağlantılı olan bir şey vardı yani... ...sivil toplum orada çok güçlüydü... ...Avrupa'dan gelen sanatçılar... o evet. ...Avrupa'dan gelen baskı çok güçlüydü... ...buna rağmen aslında... E, ...oradaki halkla konuşmayı gene... E, ...belediye becerdi yani... ...bizler beceremedik bunu da... E, ...burada ne vardı... ...tam da o 20 yıllık belediyeden gelen tecrübeyi... ...orada da kullandılar... ...doğru kullanmadılar, yanlış şekilde kullandılar... ...ama kullandılar... ...ve bir şekilde istedikleri şeyi yaptılar aslında... ...oradaki halkla da... ...neydi o? Aslında pazarlık etme... Yani bu 20 yıllık belediye tecrübesi neydi AKP iktidarı taşıyan hep gece kondulaşma sürecindeki de çeşitli evrelerinde belediyede çalışanların e, e, belediyede çalışanların ve halkın birbirleriyle pazarlık etme e, süreciydi. Bu pazarlıklar içinde bu pazarlık etme süreçleri içinde e, bugünkü politikacılar politikacı oldular ve burada çok da başarılı oldular. Dolayısıyla bütün bu imar hakları bütün bu konularda da uzman oldular Türkiye koşullarının içinde yerel koşulların içinde ve bu koşulları da bugünkü kentsel dönüşüm çeşitli denemelerinde gene kullanıyorlar ama bunu bir türlü de aslında ne ulusal düzeyde ne de uluslararası düzeyde pazarlayabilecek bir bilgi şeyine dönüştüremiyorlar ama politik. Ee, kazanıma dönüştürdüler ama bunu bir türlü e, kültürel bir e, ya da e, turist turizmsel bir e, ka, e, bilgiye dönüştüremiyorlar. Evet. Bu da çok enteresan başka bir noktası. Yani e, bir tak, orada da kendileri bir e, enteresan bir e, tıkanma yaşıyor diyebiliriz. Aslında hani Mustafa Bey'in e, Fatih Belediye Başkanı'nın sözlerinde de bu bu, bu Bu noktada var. Bunu Şimdi, da atlamamak. Lazım şeyde bu tanıtamadık şeyi hep Türkiye'de söylenir. Aslında biz kendimize anlatamıyoruz. Bu 12 Eylül zamanında bile <gülüyor> Ama ni, yani her şeyi anlatıp da niye hmm. anlatamıyorlar? hani Çünkü burası gibi tanıtımdan bana. söz edilen aslında kendi patronajları altına almak. Çünkü belediye başkanının konuşmasının sonunda şöyle bir cümle var. Diyor ki ben diyor işte üniversitelere falan gidiyorum. Üniversiteye gittiğim zaman ilk önce bir soğuk hava var yani bana bakışlarında şüpheci bir yaklaşım var. Hem öğrenciler gençler falan suluk eden dolayı beni yanlış tanımışlar. Ben onlara anlatıyorum projeyi sonra beni alkışlarla uğurluyorlar gibi bir şey söylüyor. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Çünkü bu belediye başkanlarıyla hani biz sürekli bu platformlarda bir şekilde mücadele ettiğimiz için bu şeyi çok iyi gözlemliyorsun. Yani bir dolu insan geliyor belediyeye. Hatta bunların içinde muhalif gözüken insanlar da var. Ama belediye başkanının karşısına geçtikleri anda dilleri tutuluyor. Daha doğrusu başka bir şekilde konuşmaya başlıyorlar. Ben en çok hayret ettiğim şeylerden biri budur. Mesela diyelim Sulukule projesini tartışmak için bir dolu uzman çağırılıyor. Bu uzmanların içinde diyelim işte böyle çok muhalif gözüken falan insanlar da var. Yani sol kanattan falan. Hatta bir parti teşkilatının diyelim E, ...il başkanları falan filan da oluyor. Fakat belediye başkanının karşısına gidince o aydınlar, yazarlar falan... ...siz ne güzel yapmışsınız demeye başlıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Yani bu ayarlar... Da şöyle bir değişiyor. şey var. Yani iktidar alanı dışında başka bir alanın... E, Olabilecek ...kudretli mi? olmaması. Yok hayır. Evet. Yani böyle bir alan... Yani iktidarın dışındaki sivil toplum alanının... E, ...kendine güvenli e, ve güçlü bir alan olarak hiçbir zaman ortaya çıkmamış olması. Yani tek bir alan var. O alanda ancak e, var olduğun zaman senin sözün geçiyor, senin e, yapabileceklerin var. Ve bu, bu alan tamamen e, güç bu, e, gücün başındakilerle çizili. Bu her zaman öyle. Yani işte modernist elit e, zamanında da öyle, şimdi de öyle. Bunun dışındaki alanlarda olanlar e, yani ya da muhalefet var. Yani çok net bir muhalefet var. Ama gene o Politik alan. Hani politik evet. olmayan bir alan. Evet ee... şehir öyle biraz algılanıyor. Çünkü yani politik alanda sahiden de bunun bu iki ayrı yüzden söz ediyorsun sen değil mi? Yani bir tarafta bir politik alanı var. Mesela şimdi bu e, işte insan hakları konusu var. Orada işte şeyler e, geçiyor Türkiye'nin büyük milli meseleleri. Bir taraftan da işte bir e, şey var. Bir kamusal alan üzerine tartışma var. Diyelim işte sulu projesi ya da işte... Balat'taki proje yani bu ikisi arasında bir değer farkı oluşuyor ister istemez bir tanesi basit bir imar konusu gibi algılanıyor bir proje işte sözen zamanda da Taksim için proje yapılmış zaten ne olacak tayyip zamanda da yapılmış aynı proje şimdi tekrar gündeme geldi yani bunun bu kadar büyütülecek bir tarafı yok asıl Türkiye'nin büyük siyasi meseleleri var Kürt sorunu var şu var bu var yani şimdi bu kalkıp da meydan için kıyamet koparmaya BD başkanıyla papaz olmaya gerek yok onun için karşısına gittiği zaman bir entelektüel ya da bir işte muhalif kişi Onu daha çok o kutsal bagajı ile dikkate alıyor. Yani o yaptığı işi politik olarak değerlendirmiyor. E, bu, bu kesinlikle var söylediğiniz ama bir şey daha var. Yani iktidar o kadar geniş ki Türkiye hı hı. E, politik sahnesinde. Yani bu e, muktedir olanların alanı e, çok geniş. Onun dışında söz söyleyebilecek bir alan oluşmuyor. Evet. Demeye çalışıyorum aslında. Ee, yani bu muhalefetle iktidarın ortak olarak oluşturduğu alan... Yani genelde de hani e, o yüzden sadece iktidar sahibi olmak ya da ana muhalefet partisi olmak önemli. Onun dışında bir alanda muhalif bir e, gücün yani mesela şey düşünüyorum Mehmet Bekeroğlu'nun duruşu gibi bir alanda durmaya devam etmek ya da bir sivil toplum olarak durmaya devam etmek ve yüzde bir, binde bir bir oy, oy oranıyla bile orada durup doğru sözler söylemeye devam etmek Türkiye'de mümkün değil. Yani zaten iki taraftayla linç eder evet. seni yani öyle durumda kalırsam. Han olduğunu yani mesela evet. çok güçlü sözler söyleyen insanlar bile evet. e, muhalif olarak bir şekilde iktidarın bir parçası olmak zorunda hissediyorlar kendini onu demeye çalışıyordum hı hı yani, evet. yani bir türlü o kendi duruşlarında durmayıp Dolayısıyla ya iktidarın bir parçası ya da tam tersi kat karşıtı olmak durumunda kalıyorlar evet. O aray yüzlerin e, duruş e, yeri yok. Yani burada durduğunuz zaman da bir şekilde toplum gözünde biraz zavallı durumda gö gözüküyorsunuz. Bu Hatta, da çok enteresan. Evet, yani iktidarla konuşmak kendi başına suç oluyor. Ben bunu çok yaşadım. Bu Beyoğlu'ndaki işte yıkımları engelledik. Ok Meydanı, Piyalepaşa planlarına ulaştık. Oradaki hayatımızı tehlikeye atarak yaptığımız toplantılar bağımsız insanlar olarak toplantı yapıyoruz. Bizi hemen şey diye eleştirmeye kalktılar. Bunlar işte belediyeden iş alacak falan gibi laflar ettiler ama kendileri saydan böyle yapıyorlar. Bunu söyleyenler saydan sonra belediyeden iş alıyorlar. Şimdi gündemimizde iki tane konu var çok önemli olduğu için... Bunları da istersen sıralayalım. Bu üçüncü havalimanı meselesi ki <gülüyor> ilk önce işte yok maden ocakları, işte orada kömür havzası, kömür çıkarılan yerlerdeki dolgu yapılacak falan. Hep bu söylenir zaten toprak elde etmek için. Fakat birdenbire chat raporunda yüzde seksen yedisinin yüzde seksen ormanlık alan olduğu ortaya çıktı. Hem de terkos yani içme suyu havzasının içinde bir yere muazzam bir havalanı yapılmaya çalışılıyor. Yani bu İstanbul'un kuzeyini yapılaşmayı açmak için çok önemli adımlardan biri. Yani üçüncü köprü gibi ee, ve burada plansız programsız gene bir gidiş söz konusu. Mesela Kadıköy yakasında, Anadolu yakasında Sabiha Gökçen şu anda yüzde elli kapasiteyle çalışmıyor. Yani oradaki dengelenebilir, uçuşlar dengelenebilir. Yani böyle kararlar alınabilecekken birdenbire 150 milyon kişilik bir havalanı yapılmaya çalışıyor. Y yıllık kapasitesi 150 milyon kişi olan. Bu yani İstanbul'un bütün şeyini nüfus projeksiyonlarının falan ötesine geçen bir şey. Bu yani umarım petrol krizleri falan çıkar da bu kadar büyük bir kitleye ulaşmaz. İstanbul'u başka kurtaracak bir çözüm bulamıyorum. Ancak petrol fiyatları çok artar ve bir kriz çıkar o zaman bu havalandan vazgeçilir yoksa İstanbul'u başka bir büyük felaket bekliyor bu. Ne zaman tamamlanacağını havalar. okudun mu? Ne zaman? 2023. <gülüyor> o, da, daha anlamlı oluyor herhalde. Ama 2014'te de başlarlar gibi gözüküyor. Yani öyle bir şey de var. Yani 2000, Yani bu da hani o e, iktidarın o yeni şölensel... Hmm. politikalarının çok ciddi bir parçası olduğu çok net gözüküyor. 2023'te tamamlanacak. Yani büyük ihtimalle tamamlanmayacak da zaten ama hani bu vizyon. 2053 desek <gülüyor> 2053 daha anlamlı olmaz mı? Bak bu şeye AK Parti'ye daha çok yakışır. 2053'te tamamlarsa çünkü o zaman petrol bitiyor. <gülüyor> 2053'e kadar süre verelim. Biz sabırlıyız. Bekleriz. Uçak bekleriz. Şunu da yaparız, bunu da yaparız diye İstanbul olarak söz verelim. Sen bunu 2053'e bırak diyelim. Bu 2053 dince aklıma şu geliyor. Aslında buna da değinip programı öyle kapatalım istersen. 1453 projesi. Görüyorsun değil mi projeyi? Ee, nasıl tanıtıyor? Bak işte tanıtamıyoruz diyorlar. Bence çok iyi tanıtıyorlar. Bir 1453 isminden başlayalım. İstanbul'un fethi yani bu pati orman içinde ata biniyor. <gülüyor> bir tane görüntü bu reklam filminde Alaaoğlu. Ata biniyor, gıdık gıdık böyle gidiyor ormanın içinde. Orman böyle muhteşem bir orman. İşte e, bazıları sanırım, hayal evet, eder kendisi atı. şu anda bu, bu reklama bilmeyen yok. <gülüyor> evet. Ondan Bir sonra, de bu, bu da önemli yani. Bir de projeleri... Her kanalda sürekli. Evet, çok yayınlanıyor. Yani ben Buna ayırdığı bütçeyi keşke projeye ayırsaymış da doğrusu bir proje yapsaymış diye hayıflanıyorum. Açıkçası yani reklama ayırdığı proje, bütçenin herhalde onda birini projeye ayırmamış. Bir Bu da... proje çok önemli değil çünkü baştaki satış evet. çok önemli. Evet o şeyleri itiyor ya şu ruloları. Buna mimarlar çok kızmışlar da. <gülüyor> <tam. gülüyor> Ama en güzel şey bu kağıtları itmesini yani böyle dışarı atmasını sonunda işte bu demesi aslında biliyorsun şeyden alıntıcı Jack'in bir kitabından alıntılanmış bir şey bir adam işte askerlikte deli numarası yapıyor sürekli önüne konan kağıdı bu değil diyor tamam bu değil bu değil sonunda onun deli olduğuna şey yapılamıyor İşte bu diyor ama yakalanıyor böylece tam da tuzağa düşmüş oluyor <gülüyor> şimdi bu ormanla ilgili şey tabi çok büyük bir tartışma yarattı geçen hafta imzalar toplandı 40 bin kişi falan imza verdi ben de verdim bu Fatih Ormanı Ali Avlu'na tahsisli mi? Şimdi reklam filmi çekmek için izin almadığı ortaya çıktı ama bir taraftan da yani kendi şeyinin inşaat alanı ormanın içinde olmadığını söyledi. Ağaç kesilmeyecek falan yani teme yakın bir yerde yapılıyor. Fakat hemen arka bahçesi de bu muazzam yerleşim alanının Fatih Ormanı olduğu Bak, ortaya çıkıyor. Bazı bu projenin bazı noktalarının ormanın içinde olacağı da. Biliniyor. E sonra tabii yayılır bu. Daha bu arada sonra... biliyor musun Fatih Orman'ın şu andaki işletmesi Ağolun'a ait. Heh i̇şte ben de oraya getirecektim. Bu tabii çok büyük bir tartışma yapılıyor. Birisi bir fiş almış. Bilmiyorum gördün mü? Mersem Aoğlu işletmeyi almış. Çok uyanık. Yani oranın <gülüyor> işletmesini almış Fatih Orman'ına ve o kesiyor biletleri şu anda. Evet. Onun şirketi kesiyor kapıda. Evet. Bu korkunç bir skandal. Yani bir inşaat şirketinin bir kamu alanını bu şekilde alıp işletmesi... Hiç mi e, Türkiye'de e, tema gibi falan kuruluşlar böyle işlere girişemez eğer illa da bir işletme desteği alınacaksa? Bu korkunç bir şey yani oraya inşaat yani tam kuzuyu kurda emanet etmek demek. E, böyle bir şeyi yapmaktan dolayı bence bu ihaleyi yapan ya da nasıl veriliyorsa bu tip işletmeler zannetmiyorum ki açık bir rekabet ortamında olsun. Ama piyasa kurumlarına değil bir kere bu konuda kar amacı gütmeyen kurumlarla iş yapma. ...zorunluluğu var yönetimlerin... ...çünkü bu kamusal alan... ...bu kamusal alanı spekülatörlere açamaz... ...yani kamunun orman idaresimidir... ...burayı şey yapan... ...büyük bir gaf var, büyük bir hata var... Ee, bu, ...buna da değinmek lazım... ...bu arada şey duydun mu... Ben ...bu bir dedikodu olarak söylüyorum... Ee, ...yani... ...kaynağını bilmiyorum... ...sadece kulağıma geldi... Aoğlu aslında gerçekten... ...çok zor durumdaymış maddi olarak... Yani bu proje bir kurtarma e, çalışması. Ee, yeşil alanı işgal ederek ya da orada yoktan imar hakkı elde ederek değil mi? Bu Türkiye'de zaten zenginliğin kaynağı da böyle oluyor. İmar e, hareketleriyle oluyor. Yani bir bakıyorsun mesela bir yer imara kapalı. Yani inşaat yapılamaz bir alan. E, diyelim bu mesela Fulya Vadisi olsun. Yıllarca buraya kimse çivi çakamıyor. Oranın sahipleri ancak orada çiçek yetiştirebiliyor. Aa bir bakıyorsun 150 metre 200 metre yükseklikte binalar yapılıyor. İstanbul'un göbeğinde yani Taksim'de olmadı mı? Yani bir yandan da hani yani bütün bunlarda da şeyde görmek lazım. Rasyonel de işlemiyor çoğu zaman kapitalist mantık. Yani çok ciddi riskler, spekülatif riskler söz konusu olduğu için... Aoğlu gibi bugün bütün destek arkasında olan bir firma bile batmak bat, batması konuşuluyor. Kötü yönetiliyor çünkü aslında. Yani bunun bir açıklaması da bu. Çünkü sürdürülebilir bir kentleşme şeyine sahip değil. Ee, modeline sahip değil. O konutların çoğu ellerinde kalacak aslında insanların. Bu da çok açık gözüküyor. Acaba hangi kesime hitap edecek 1453? Bir de bu enteresan. Hani son dönemde çünkü alt kesime yönelik hep konutlar yapılıyordu. Ama gösterilen proje üst sınıf gibi gözüküyor. Evet yani o tabii kirecikli bir şey her zaman var. Yani yüksek sınıfların yaşama stilini gösteren ama aslında tasarım şey olarak yaşama çevresi olarak da son derece tehlikesiz alanlar oluşuyor. Bu şehir iyi tanıtamıyoruz deniyor ya herhalde Fatih Bey'de ediyor bunu kastediyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kötü projeleri bile çok iyi tanıtıyor. Baksana Ağva'lı Atavymiş ormanda gidiyor. Biz neye yapamadık Fatih <gülüyor> Bey? <başka." gülüyor> evet biraz zamanımızı aşıyoruz galiba. Hı. Programın sonuna geldik. Bu haftalık da bu kadar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum sürü. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş tapışıyor. Like'a basauto madem elektrik dinler, Merkez Kadetler Şehpede Pazarı Merkezi. Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41